Mevlana İmâmarrabbânî kaddâsallâhu sırrâhu s-samedânî <gülüyor> Geçen hafta okunan satırlarda buyurdu ki, iki türlü ordu vardır dedi. Bir eli silahlı bir ordu vardır, memleketi düşmanlara karşı savunur, müdafaa eder, bir de dua ordusu vardır dedi. İkisinin de vazifeleri vardır dedi, birisi memleketin umurunu tanzim eder, memleketi idare eder, savunur, dini mübini İslam'ın tervicine, revaç bulmasına, dini mübini İslam'ın e, ihyasına gayret eder, savunur memleketi, dolayısıyla İslamiyet rahat yaşar, insanlar da mutlu olur dedi. Bir de dua ordusu vardır dedi. Mevla'nın has dostları, Evliyaullah bizim tabirimizde. Sultan buyurdu ki, ikisi de ordudur dedi, yalnız yaptıkları iş biraz farklı dedi, biraz diye çok farklı. Birisinin dedi, e, hizmeti suridir, öbürün ise hakikidir buyurdu. Birisine Suri yani görüntü şeklinde bir nusret bir fetih efendim nasip olur zahiri fetih bunlara ise bunlara ise Mevla'nın dostlarına ise hakiki fetih yapma vermiştir Cenab-ı Celle Celaluhu bir tanesi silahla iş görür ne bileyim tankla topla tüfekle iş görür ama Mevla'nın ordusu sebepleri yaratan sebepleri peki devre sokan müsebbibül esbaptan doğrudan iş bitirir dedi. Cenab-ı Celle Celal'ın ve mennasır illa min indillah. Zafer, nusret sadece ve sadece Allah'tandır ayeti evlullah'ın bu gücünü ortaya kor buyurdu. Her ne kadar dedi, her ne kadar ehlullahın boynu bükükse de, böyle kendisinde bir humulet varsa da e, toprak seviyesine inmiş, tevazudan boynu bükülmüş, te tazarru ve tevazudan dolayı e, Zelil gibi gözüküyorsa da bunlar diyor, bunlar askerin de işi bunlara bağlıdır diyor. Asker de bunlarla ancak iş görür diyor. Eğer bunlar diyor parmağını kaldırırsa eyvallah. Eğer parmağını indirirse yandık eten elva diyor. Onun için yani İslamiyet'te anlayış budur devletin ordusu iş görür ama yanında Mevlan ordusu var ise Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun has dostları eğer ordunun yanında yer alırsa bu ordunun sırtı yere gelmez demek istiyor. hayır ordu ben vururum ben kırarım benim gücüm vardır ben şuyum buyum derse eğer Ehlullah'ın ordusunu e, hor ve akir görür de e, bunları işte sıradan adam muamelesine tabi tersa, olmaz buyurdu. Birisi çünkü Mevla ile iş görüyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'na e hemhal olduğu için gücü çok daha fazla. Şimdi sultan devamlı buyuruyor ki, ve ey dağın bir şey daha söyleyeyim diyor. Enne dua'e, dua var ya, dua yarıdül kada'e, kazayı geri çevirir. Eğer kaza ve kaderde bizim hakkımıza bir musibet Allah göstermesin, bir sel, bir deprem vesaire gibi bir şey olacak olsa dualar buyuruyor, kazayı da diyor, e, hayra diyor, teddil eder diyor. Duanın böyle bir gücü vardır. Burada efendim işte hani kaza ve kader değişmez diye diye bir soru aklımıza gelmesin. Bizim dualarımızla e, kazanın değişmesi de bir kazadır. O da Mevlan'ın ilminde mevcuttur. Tasavvuf ve tarikat tabiriyle ayani sabite de tayyuni sani makamında deftere de böyle yazılmıştır. Benim falan kulum dua edecek ee, dolayısıyla başına gelecek olan musibet ha o dua ve tazarru vesilesiyle ben o belayı ve musibeti hayret edileceğim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi kulun e, ayakkabısının bağı da kopsa onu da efendim tamir etse burada da kazalı kaderle alakalıdır diyor. Bu dahi mevlan ilminde mevcuttur diyor. Şimdi ve dan du'a yerrudul ben ehlullah ordusunun diyor güç ve kuvvetini göstermek için bir şey daha söylemiş diyor. Dua, kazayı ve kaderi ne yapar? Tevdil eder. İmam Şeran'ın tabiriyle sahabe-i kiram radıyallahu taala anhum birisine dua ettiği zaman derlerdi ki Cenab-ı Celle Celalü senin kaza ve kaderini hayırlara etsin derlerdi. O, hani, eğer başına bir musibet bir afet vesaire gelecek ise bu dua bak ne işler görüyor Aydan dua yer kadarya Evet dua kazayı ne yapar geri çevirir hayret tepki eder aleyhimizi Eğer bir durum var ise Ke maka el muhbü Sadık aley Aleyhisseatu vesselam Resul-i Ekrem aleyhi ve sellem mukbir-i sadık söylemiş oldu. Bütün haberlerde kendisi sadıktır. Ne söylemişse aynen isabet etmiştir. resul Ekrem ne buyurdu? La yarabbul kata ile dua. Duayı, kaza, e, dua kaza kaza ve kaderi değiştirir. Kaza ve kaderi sadece ve sadece dua değiştirir. Resul-i Ekrem aleyhi ve sellem böyle buyurdu. i̇mam Tirmizi el cami sahihinde Selman Farisi radıyallahu anh'tan bu hadis-i şerifi rivayet etmiştir. Vesseyfu evet bak kılıç var ya kılıç var ya hmm. veljihadu askerin cihadı var ya yani silah, cihad leysefihime ne kılıçta ne cihatta yoktur ne kudretu reddil kadai Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderini çevirme gücü yoktur. Ordu tamam, lazım diyor Sultan. Vatanın millet neyse milleti muhafaza etmek, savunmak için vesaire, işte İslamiyet'in rahatlamasının ordeye ihtiyaç var. Ama ama bildiğimiz manada ordu hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın millet hakkındaki kaza ve kaderini değiştirecek güçte de değildir diyor Sultan. Vasıfı <gülüyor> ve kılıç kılıçtan Murat yani devlet ordu. وَالْسَيْهُ <gülüyor> وَالْجِيْهَادُ Cihad, لَيْسَ ف۪يهِمَا قُدْرَةُ raddil الْكَدَاءِ Kaza ve kaderi geri çevirme, durdurma güç ve yoktur. فَعَسْكَرُ <gülüyor> الدُّعَاءِ Dua ordusu var ya dua ordusu var ya peki Mevla'ya ubudiyyette pişmiş yani na puhte değil Mevla'nın tabiriyle puhte olmuş kullar var ya artık pişmiş yani ee, o seviyeye gelmiş olan Mevla'nın peki ordusu var ya askerleri, evet فَاسْكَرُ الدُّعَاءِ bu insanlar مَعَوْجُدُ دَعْفِ وَالْاِنْكِسَارِ bunlar her ne kadar böyle bizim bildiğimiz manada topları, tüfekleri, tankları yoktur diyor. E, zayıftırlar diyor öbürlerine göre. Milletin gözünde bunlar zayıf gözüküyor. وَالْإِنْكِسَارِ. Kırılmış, budanmış, ne bileyim bir dağılmış bir vardır böyle baksan bundan ne bir şey olur yani bundan bir şey olmaz dersin ama velakin ama velakin her ne kadar bunlarda bize göre bir zayıflık, acizlik, elinden bir şey gelmez gibi belki bir hal e, zuhur ediyorsa da sonra bunlar böyle kırık dökük insanlar gibi gözüküyorlarsa da kana ekvâ bunlar daha güçlüdür min askeril gazzâi cephelerde savaşan ordulardan daha güçlü diyor sultan en güçlü olan kimdir? Cenab-ı Hak Celle Celalühudur. Öyleyse Mevlâla daimen peki hemhal olan, Allah'la unsiyet kesbetmiş olan zatta Cenab-ı Hak Celle Celalünün kudretiyle e, çok çok güçlüdür. Lavlâna Celleten Rûmi Kudsi sırrım buyurduğu gibi her ki hâhet hemnişini bakûda kun eşin-i derhuzur evliya. Her kim Allah Celle Celal ile beraber oturmak istiyorsa her kim Mevla'yla yan yana yan yana derken bizim yan yanamızı anlamayalım. Ha Cenab-ı Celle Celalü ile böyle beraber bulunmak istiyorsa Allah'la oturup Allah'la kalkmak istiyorsa Mevlen dostlarının huzurunda bulunsun diyor. Bizim itikadımız odur odur ki şu an burada biz zahirde insanlarla oturuyoruz gibi gözüküyor ama yo öyle değil. Mevla'yla oturuluyor Evlayla ile kalkılıyor. Onlar zahirde eh bizden gözüküyorlar, bizden gözüküyorlar. Eti, kemiği, budu vardır ama yani manada yok öyle değil, öyle değil. Yine Mevla'na buyuruyor ki her do alam pehlâye kottuhi kerdem çohe nişeste pehlâye lami Allahumma zi herdo alem pehloye hoteye kerdim o Mevlana'nın dostları var ya sağ taraflarında diyor sol taraflarında diyor dünya ve ahiret kaygusundan düşüncesinden farık kılmıştır yani bunların dertlerinde yani düşüncelerinde ne dünya ne ahiret peki e, ne olmuştur peki ço he Allah kelimesini şöyle bir yazın diyor Mevlana, o en sondaki he lama bitişiyor değil mi Allah derken en sondaki henin lama bitişmesi var da ha o he var ya o he lamın yanında nasıl oturduysa diyor o he Allah'un husu var ya evet o en son lamanın yanında nasıl bir efendim yani konumdayse nasıl bir durum Dey sonra bitişmişse o lam ile hen arasında mesafe yok. Nevlanın dostu da aynen böyledir diyor tabi insandır tabi yani görünüşte ama Cenab-ı Celle Celalü e maket olmakta Cenab-ı Celle Cen tecelliyatını aynı olmakta makamı çok âli olduğu için Cenab-ı Hak mührü ona vermiştir. Al bu mührü sana veriyorum. Bu mührü kullanacaksın. Senin yaptığın benim yaptığımdır diyor Mevla. Yetki onda. Memrabban'ın tabiriyle zat-ı mevhubu. Zat-ı mevhubu orijinal bizim tabirimizde orijinal kağıt var, fotokopi kağıt var eyvallah, orijinal diyelim la teşbi ve temsil kağıt Mevla gibi düşün, düşün veya o, yani Cenab-ı Hakk'ı o kağıt gibi düşünelim bir la bir ve temsil bakın bir de var ya cemaatimizin bir algı eksikliği var bir algı, ne oldu bizi anlamıyorum bu yediklerimizden ne oluyor bu içtiklerimizden mi? bir şeyden oluyor bak şimdi burada ne deniyor şimdi oradan biri diyecek ki bayrak Hoca Cenab-ı kağıda benzetti ya ne alakası var kardeşim ya? İmam-ı Rabbani ki Allah misli yoktur, misali vardır. Mevla'nın benzeri yoktur ama Nevlanın durumunu anlatmaya misal olur diyor sultan. Bunları söyleriz, bunları ederiz, oradan çıkıyor birisi diyor ki vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı şudu vıdı. Tasavvuf ve tarikat kendi kaidesiyle anlasın arkadaş. Kendi işe indiğimizden, kendi nefsimizden kaide ve prensip uydurup da yani insanları zemmetmeyelim, insanlar hakkında suizan etmeyelim biz. Affedersiniz, çok affedersiniz bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi sağda solda efendi tenkit etsem, desem ki o adam şöyle bir adamdır, böyle bir adamdır, şöyle bir adamdır, böyle bir adamdır. Sen dersin ki ya bu adam ne terbiyesiz adam, bu ne ahlaksız adam vs. İmam-ı ne diyor biliyor musunuz? Bir mürit vardı diyor, Şeyh'in hep tenkit ederdi, onu kötülerdi, ondan sonra zemme derdi vesaire. Dediler ki ona, sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? İnsan kendi mürsünü tenkit eder mi? Bak ne insanlar var. Ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor, ben diyor onu kötülüyorum fakat niye biliyor musunuz? Diyor. Artık doğru yanlış bilmem, büyüklerin sözü bunlar, Takdir sizindir. Ben insanları ondan soğutuyorum diyor.